Telefonumuz varmış yine. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz efendimizler de. Buyurun. Evet. Ben Ankara'dan arıyorum. Eşimin bir rahatsızlığı var. Onunla ilgili bir sorum olacak. Aha. Eşim kaynakçı. Göz rahatsızlığı yaşıyor sık sık. Doktor göz damlası vermiş. Zannediyorum Ramazan boyu da kullanması gerekecek. İlmihallerde Ramazan orucuna zarar vermediği yazıyor. Oruca zarar vermediği bilgileri var ama... Genzinde hissettiğini söylüyor eşim bu damlayı damlattığı zaman. Genzine kadar gittiğini, Damlan aşağı indiğini hissettiğini söylüyor. Hı hı. Bu Ramazan orucuna zarar verecek bir şey midir yoksa kullanabilir mi oruçta da damlayı? Teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz izleyicimize. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun tıbbi tedavi yöntemleriyle ilgili olarak almış olduğu bir kararda. Bilumum damlaların, göz damlası olsun, kulak damlası olsun. Bunlar zaten tedavi maksadıyla kullanılan damlalar. Hı hı. Dolayısıyla bunlar orucu bozmazlar. Hı. Genzinde hissettiğini. Genzinde hissetse söylüyor. bile boğazdan aşağıya inmez. Dolayısıyla bu oruca zarar vermez deniliyor. Dolayısıyla bu kardeşimiz de Ramazan'da göz damlasını rahatlıkla kullanabilir. Allah şifa evet. versin music